O kariyes Sultan Osmanlı zaten Osmanlı Osmanlı devrinde vermişti o o çoğu artık kariyeli birecik kale, bir kalesini, orakını Türk İmparatorluğu devletine katılması sağlamış bir aileden o. O, o aile daima imtiyaz olmuş. Evet. Ailemizde devam edenler. Kanunu'nun veziri olmuş değil mi? Evet. Kanunu'nun veziri azamı bile olan olmuş. Malkoç işlerden. Bir evet. Sinsile, evet. değil mi? Yani, Hı -hı. Sinsile, değil. Yeşilköy'de yani, bir aracığım aracığım. bir zayıldı Öyle mi? Malkoç caketi değil de. Vardı. Her maaş onlar. Hatta bu son zamanlarda onlardan birden da bugün Her fırçayla, her fırçayla şey. Onlar hiç ses bir şey. Parkı karallarına ilçesinden yaparak Yakın zamanda. yakın zamanda şey yapıyorlar. Ne Devam ediyor mudur acaba dede? Söyle.